Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla inşallah birlikte sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde inşallah. Elhamdülillah. Evet. Hocam Türkiye olarak, İslam dünyası olarak hani biraz ifade yeterli mi bilmiyorum ama sıkıntılı günler yaşıyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla yaşayacağız da böyle öyle gözüküyor. Dindar insanlar olarak, Müslümanlar olarak sıkıntı yaşıyoruz. İşte yani bir dini zeminde oluştuğu farz edilen bir yapı. Yani cemaat diye düne kadar tanımlanan sonra e, o yine o yapı içinden birilerinin biz de artık cemaat değiliz camiayız dedikleri. Sonra da ne olduğu bilinmeyen bir alana savrulan bir yapı var. Ama insanlar sonuçta o yapıya Diyen Türkiye e, ölçeğinde baktığımızda <gülüyor> dini aidiyetleri sebebiyle. Ee, o yapıyla ilişki kuruyorlar, o yapı içinde bulunuyorlar. Yani benzeri yapılar da var. Birçok e, cemaat diye nitelenen, tarikat diye nitelenen e, yapılar var. Müslümanların bir araya geldiği, hizmet için ya da e, dini hayatlarını daha iyi yaşayabilecekleri düşüncesiyle bir araya geldikleri yapılar var. Ee, bu yapıların kendi içlerinde de zaman zaman e, sıkıntılar oluyor, tartışmalar oluyor, ayrışmalar oluyor, suçlamalar oluyor. Yani dini e, hüviyetiyle, kisvesiyle kamuoyu önünde bulunan insanların birbirlerine yönelik e, suçlamaları, ithamları oluyor. Yani e, dindarlar, onların kurdukları müesseseler... Ee, onlar problemli Bir e, alan halinde Gözüküyorlar Biraz e, yani Konuştuk konuşmaya devam da Edeceğiz bugün de Bu cemaatlerin e, Doğruları yanlışları e, Yöneticiler Bakımından e, Veya bağlılar bakımından Bir tahlil edelim istiyorum Yani e, Belki şöyle bir şey Sıhhatli bir İslami cemaat e, olabilir mi? Nasıl olur? E, burada hani böyle bir yapıya öncülük edecek insanlarda ne tür e, hassasiyetler, vasıflar, e, hassasiyetler olmalı? Hani kırmızı çizgiler nedir? Ne olmalı? Bağlanan insanlar nelere dikkat etmeli? Bu yapılara Mesela mutlak teslimiyet ne bileyim yani iradesini teslim etme hani bazen diyoruz aklını e, kiraya verme falan gibi de ifade ediliyor zaman zaman. Ve e, yani yaşanan örneklerde de e, doğrulara uyulduğu gibi yanlışlara da uyulduğu tarzında bir algı ortaya çıktı. Yani e, böyle midir İslam'ın ana ölçüleri böyle midir? Sıhhatli ölçüler nelerdir? Böyle genişçe bir soru koydum önünüze. Eminim ki siz de değerlendiriyorsunuz. Kendi içinizde bulunduğunuz ortamlarda neler konuşabiliriz hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir sorudan çok sorun. Evet. Bu bir sorun. Evet, evet. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de Ashabıyla yaşadığı Müslümanlığı Oradaki mescidi Bir dakikalığına e, Kuş bakışı izleyelim Ezan okuyor Bilal namaz kılmaya geliyorlar Birisi Ticari sermaye bulamıyor Ben ne yapacağım ticaret nasıl yapacağım diye Sormaya geliyor evet. Öbürü hanımıyla tartışıyor Hanımının şikayeti geliyor Kur'an'dan görüyoruz kadın geliyor Kocasının zulmünden süs ediyor. Peygamberimize Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Çocuklar çelik çomak oynamak istiyorlar Bizim Anadolu oyununa benzetelim Mescitte oynuyorlar evet. e, Bakıyorsun ki Bizim ibadet dediğimiz şey Mescitte Sosyal hayat dediğimiz şey Mescitte Peygamber aleyhisselam ordu kuracak askeri düzen Orada Yargı orada e, Mescit İslam demek Mescitte her şey var Evet Her şey var ama Mesela, yani Her şey mescit merkezi merke Her şey mescitte Yani peygamberin bulunduğu yerden idare ediliyor evet. her şey Sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Ebu Bekir Radıyallahu anh onun yerine geçiyor Ebu Bekir aynı şeyi yapıyor Mescitten her şeyi yönetiyor Ebu Bekir her şeye cevap veriyor her şeye cevap veriyor bu Bekir. Radyo Ömer oluyor, Allah ona razı olsun. Ömer aynı işi yapıyor. Mescit eksenli, insanların dertleriyle ilgileniyor. Çocuğunu döven baba oraya geliyor. Çocuk şikayet ediyor. Herkesin yani mescit tam anlamıyla hayat. Evet. Sadece köyün ortasında bir cami değil. Evet. Hayatın ortasında bir yapılanma mescit. Bir yapılanma Sonra Bilhassa Abbasi döneminden itibaren Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 150 sene sonra diyelim Bakıyoruz ki yöneticiler Saraylara çekilmeye başlamış Saraydan devleti idare ediyorlar Yöneticilere ulaşmak mümkün değil yani Yöneticilere ulaşmak isteyen Bunu hayatıyla ödüyor belki de Kötüle ee, bir sonra meselçuklulara doğru geldiğimizde Melikşah döneminde mesela bir tür saray ağırlığı artık saltanatın tam zirvesine çıkmış. Melikşah dönemini mesela bakıyoruz. Müslümanın Emeviler Emevilerde geçiş dönemi olduğu için ben hızlı tarihi hmm. hızlı geçiyorum. Yoksa ee, Muaviye radıyallahu Allah'tan sonra hep böyle zaten. Yani o döneme evet. hep böyle. Hızlı hızlı. 200-200 hı hı. sene geçeyim de çabuk bitsin. Mesela nizamülmülk'i severiz, değil mi? Evet. Yani çok büyük Melik Şah'ın boşluğunu doldur. Esasen ilk layıklık pratiğidir nizamülmülk. Melik Şah devlet işlerine, din, eğitim vesaire işler nizamülmükte. Evet ee, bir rahat rahat Melikşah keyfine göre yaşamış. O sadrazam Nizamülmülk. Değil mi hocam? Yani devletin içinde tam donatılmış. Evet. Tam donatılmış sadrazam. Yani çok güçlü. Evet. Belki tarihte az örneği bulunacak şekilde Muhtemet bir adam zaten. Alp sevdiği birisi. Alp yani o... laiklik deyince din devlet ayırmış. Şimdi sadrazam da devletin içinde bir şey o açıdan Ama şu... diyorum yani. Şu manada laiklik demiyorum zaten evet. laikliğin ilk nüveleri diyorum Şah mesela O işlere bakmıyor, bakmıyor Yani evet. içten içe Başlamış birine taksim et bu görevi diye Hem ümmeti Muhammed'in Başında durduğunu söylüyorsun Gerçi o Bağdat'ta Halife olduğu için tam ümmetin başında Değil ama Müslümanların sahibi benim Diye evet. de ayakta durmuş Ama Din işleri, kitap okundu, medrese açıldı filan... ...Nizam-ı Gök baksın o işlere... Hı hı. ...gibi bir mantık oturmuş... ...burada. Yoksa bugünkü manada... laiklik elhamdülillah... ...belki 80 senedir var, daha önce yoktu. Evet. Şimdi... E, ...daha sonra geliyoruz... ...mesela Osmanlı döneminde... ecdadımızın döneminde... E, ...İslam adına... ...kainatı kuşanma arzusu var. İslam adına. Evet. Kainat yani... Sultan Fatih mesela davamız nedir bizim diye sorulan soruya verdiği cevap muhteşem ya. Yani, Tam kurup, sahabeni bir kavga, cihan girlik davası değil ay kelime tullah. Sahabe kelimet. kafası bu. Evet. Sultan Fatih'teki sahabe kafası en azından bize deklere ettiği şekliyle evet, için evet. Allah biliyor ama biz Sultan Fatih'in kafasında bir sahabe mantığı olduğunu, galet bir velit kafası var adam. Evet. evet. Allah Muafiret eylesin, rahmet eylesin Dolayısıyla yani İlahi kelimetullahı bütün cihan çapında der, düşünüyor Allah'tır, Derdim Allah'tır, Kur'an'dır Kelime-i evet. Demiş yani, alenen evet, bunu söylüyor evet. Allah da yardımını yapmış ona Bunun karşılığında yani evet. O yaşta yapılmayacak evet. işleri yaptırtmış ona evet. Şimdi e, Böyle 3 asır 3 asır Atlayarak geldiğimizde Ama her halükarda Topkapı Sarayı düzeyinde de olsa Sultan Fatih halkın içine inme fırsatı bulamamış. Vezirleri inememiş. Çandarlı paşalar filan vesaire e, halkla haşir neşir olamamışlar. Niye olamamışlar? Fethi ile meşgul. E, i̇ç kargaşalar var. Sultan Fatih'in zehirlenmesiyle sonuçlanan bir kumpas olayları var. Her şey var yani. Hiç bitmemiş. insanlık tarihinde bitmemiş evet. bir olay bu. Ama bütün bu ...birkaç saniyede devirdiğimiz tarih... Evet, çok geniş baktık, tarih. Evet. ...böyle kuş bakışı bakacağız... ...dedik ki... şimdi ...bütün bu bakışımızdan sonra... ...dönüyoruz... ...İslam yine mescitte... ...hayatı dizayn eden din... ...ve... ...İslam... ...büyük kitlelere yayıldı... ...Arap Yarımadası'nda değil artık... ...Medine'de değil... ...İslam kainat dini oldu... ...Sultan Fatih döneminde mesela... işte Resmen üç kıtaya evet. parmağını basmış oldu. Üç kıtada var Sultan Fatih döneminde çok büyük bir e, gelişme gösteriyor. İnsanların ezanı duyup camiye gitme ihtiyacını cami karşılıyor. Müezzine cevap veriyorlar. Evet. Ama insanların ruhi bunalımlarına, dertlerine, irşat ihtiyaçlarına cami yetersiz kalmaya başladı. Çünkü alan genişlemiş Alan genişliyor Bir de Ömer'i yok Müslümanların artık evet. Yetimlere çuval taşıyacak Adamımız yok bizim evet. Yani Ebu Bekir Radıyallahu anh'ım cemiyen o, o ruh yani Medine'de bir miktar kalmış İyi adamlarımız var evet. Harika adamlarımız var ama çağlarının harikaları Tam Ömer'in Kopyası değil e, Tam bir Ebu Bekir kopyası değil Ali Osman kopyası değiller ne yazık ki. Ama e, İslam tarihinde bakıldığında ciddi ağır taşlar yani yerinde oturmuş taşlar. Fakat ümmet Ebu Bekir'le başlamış bu işe. Ömer'le başlamış bu işe. O kaliteyi arıyor. Yetim çocukla özel ilgilenecek adam var. Evet. Bu yani caminin bir tür kenara doğru itilip sadece namaza, cenazeye ve çocuk okutmaya ee, yönelik ihtiyaçları karşılayan bölümü kalmış hmm. caminin sosyal hmm. ve medeni ihtiyaçlarda mesela nikahlar bile camide kıyılmaya başlanmış. Albüge efendimiz camide kıyın nikahlarınız ne talimatı var üstelik. Evet. Mesela cami nikahtan bile tecrid edilmek zorunda kalmış. Niye? Şu veya bu sebeple yani haklı haksızı konuşmuyoruz. Evet. Bu dönemde bu dönemde Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Ömer döneminde yargı sistematik hale getirilmeye çalışılmış. Ee, mesela yargı binası kavramı çıkmış ortaya. Mescitten koparılmış. Biraz Me da bu ihtiyaç değil onu mi? Onu söylüyorum. Ha, ihtiyaç bu ihtiyaç yani, evet. koparıyor. Ee, Yapı büyüyor çünkü. Yapı büyüyor. Yani. Devlet binasına vesaire varıncaya kadar onu ayırıyor. Evet. ayırıyor. Ama Ömer'in döneminde bu yine camiden ana kumandası elinde evet, olan, evet. binası filan yerde olan bir adalet sistemi getiriliyor. Şimdi Müslümanların mesela siyasi, askeri ihtiyaçları için kurumlar üretilmiş. Müslümanların Haleti ruhiyelerini Medeni ihtiyaçlarını Sosyal kimliklerini Farklı mozaik bir toplum Olmaya başlamış İslam Onlarca etnik grup İslam'a girmiş Bütün bunların Bir aradalığını Sosyal kimliğini Yargı gibi askeriye gibi Nasıl Dizayn edeceğine dair devletin Kafa yorması lazımdı evet. Bu Abbasi döneminde Başlamalıydı Evet Sadece mesele zimmilerle ilgili bir uygulama olmuş. Kim bu? Müslüman olmadığı halde içimizde yaşayanlar. Bu belki yüzde biri bile değil. Yüzde biri bile değil. Zimmiler Bağdat'ta var. Onun dışında köylerde şurada burada yok. Belki onlar için bir yapılmış ama Müslümanların iç huzurunu sağlayacak, medeni ihtiyaçlarına cevap verecek, ruh taleplerine cevap verecek. İhtiyaçları devlet dizayn edememiş. Vakit bulamamış dış saldırılar sebeplerini söylemiyorum çünkü bunun tenkitini demiyorum. Hı. Kuş bakışı tarihi olanı, olanı görmeye çalışıyoruz. Evet. Elbette yüz yüz doğru da bu değil ama siz soruyorsunuz da bu neden çıkıyor hı hı. bu cema cemaatleri bir yere oturtmaya çalışıyorum. Hı hı. Evet, evet. Mesela Sultan Fatih döneminde de bu boşluk var. Ondan sonra kanuni döneminde çok daha fazla var. Kanuniden sonra zaten boşluk da yok. Hiçbir şey yok yani dağılma başlamış çünkü. Evet. Bu arada bu devletin yapması gereken nasıl şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı var. Osmanlı'nın son döneminde oturmuş bir Şeyhülislamlık makamı var. Evet. Ama Şeyhülislamlık yani bir tür en üst şimdiki yargıtay görevi yapan bir kurum gibi duruyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı. Yetkisi o düzeyde değil. Yani yetkisi çok o düzeyde değil çünkü padişah son imzayı atıyor gene. Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir imza yok. Bir ikincisi Şeyhülislam bir şahıs. Ama ana, e, e, o zaman devlet başkanının mesela bazı şeylerine onun onay vermesi gerekiyor. E, veriyor mi? ama yani Nihayetinde son imza sahibi değil ağırlığı büyük. Evet. Otoritesi çok büyük. Halk nezdinde itibarı var ama istediği zaman da görevden alabiliyor. Evet. Bir ikincisi kurum değil Şeyhülislam. Evet. Şeyhülislam bir şahıs. bir şahıs. Yani en üst mercilerden bir merci anayasal bir kurumdur anayasal. Yargıtay bir kurum. Her halükarda e, bu dönemde ta Abbaslerin ilk yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 150 sene sonradan itibaren... Müslümanlar bu ihtiyacı hissettiler. Halifeler, siyasi yönetim bu ihtiyacı e, Müslümanlardan sonra hissetti veya hiç bunu değerlendirmeye vakit bulamadı. Müslümanların yani aile sorunlarına cevap verecek, ticari alakına yön verecek, e, eğitimiyle ilgilenecek, yaygın eğitim dediğimiz halkın eğitilmesi e, sadece camide namazı öğretmekle olmuyor diye eğitim verecek bir mantık devlet tarafından kurumsallaştırılmayınca bunun yerine Fudail Biniyatlar daha sonra Abdülkadir Ceylaniler Beyazdı Bestami'ler kafası ümmet kadar dert dolu insanlar diyeceğim ben bunlar ümmetin derdiyle dertlenmiş yani deli dumrul olup bu divane olmuş bu dünyada ümmetinin derdiyle. Evet. Bağdatta içki içiliyor ödeyip yani delirce hale gelmiş bu, bu İslam olsa. toplumunda yani, nasıl olur halife'nin yaşadığı bir yerde nasıl olur? Nasıl dertlenmişler. Olur? Evet. Devletin kurumsal olarak yapması gereken hizmetleri bireysel olarak kendi çaplarında yapmıştı. Em bilbarruf münker i̇şte, <gülüyor> daha çok ona ihtisap deniyor. Evet. Yani muhtesiplik yapmış nedir muhtesip, yani Müslüman'a ahlak dizaynı göstermek. Denetleyen. Hem denetliyor hem teşvik ediyor. E Müslümanlar da böyle bir arayış içerisinde zaten Müslümanlar nereden çıktın be adam demiyorlar. Allah senden razı olsun diyorlar. Dolayısıyla Fudayil bin İyad'ın etrafında kitleler oluşmuş kısa bir zamanda. Evet. Neden? Bir önder arayışı var. Hmm. Bir kurum aranıyordu. Kurum bulunmayınca. Yani hayatıyla tanzim edici bir rol bir rol adam, için. rol model diyorlar. Bu menfaat beklemiyor. Evet. Senden para istemiyor. Gece gidiyorsun kapısına senin için kalkıyor. Gündüz gel diyorsun, geliyor. Nasihat et diyorsun, nasihat diyor. Bana yakacak odun bul diyorsun. Gidiyor sana yakıyor. Yani süper bir hayat arkadaşı. Evet. Süper bir yardımcı. Bu çok kısa zamanda Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam'da duyup gördüğü ...veyahut da görmeden duyduğu... ...Ebu Bekir'de duyduğu... ...hani şu Ömer bin Hattab'ın... ...Dulgad'ının eşyasına ...çuvalını taşıyan adam... ...rolünü... ...bütün bunları... ...Fudel Bin Niyat'ta, Cüneydi Bağdadi'de... ...Abdülkadir Ceylani'de... ...Beyazdi Bestami'de... ...gözleriyle gördüğü insanlar... Evet. ...görünce aranıyordu bu... ...hasleti çekiliyordu zaten... ...halk, Müslüman halk koşarcasına bu insanların etrafına gitti. Neden? Gidince huzur buluyor. Ailesini şikayet edebiliyor, çocuğuyla ilgili nasihat alabiliyor. E ben bir türlü içkiden kurtulamıyorum diyor. Gidiyor. Sen dur yanımda yavrum diyor. Tutuyor 3-4 gün tövbe etmesini sağlıyor. Tıpkı o hani dedik ya söze başlarken. Her şey için peygambere gidiyorlardı. Ali Aleyhissalatu vesselam. Her şey için yanına gidilir bir Allah dostu buluyor insanlar. Peygamber Devlet, varisi gibi böyle Tam şah, anlamıyla şah. peygamber varisi evet. Alim Takva evet. Peygamberin davasını yaşatıyor Kişilik itibari Şahsiyet itibari Allah'ın kullarından ücret istemiyor İstemiyor evet. Üye olun demiyor evet. Gelmezsen küserim demiyor Beni terk eden şeytana teslim olur demiyor Gel diyor ben dere gibi akıyorum Kovanı dolduracaksan doldur diyor Evet yani Gadir Ceylan'ı kime dedi ki başkasına gidersen, başka şeye gidersen kalp kayması olur cehenneme girersin. Böyle bir şey demiyorlar ki. Bir coşkun ırmak gibi akıyor, gel, doldur kovanı git diyor. Onlar da dolduruyor evet. gidiyor. Kimi fıçısını dolduruyor, kimi o derenin içinde yatıyor. Der, derya gidiyorlar. gönüllü insanlar diyorlar böyle Gerçekten şey. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi o dönemde Abbasi e, halifeleri diyelim, daha sonrakiler hatta Osmanlılar, Bundan mutlu oldular. Çünkü kendileri yapması gereken bir ihtiyaçtı bu. Bir boş alanı doldurdu bunlar. Boş alan Bundan mutlu oldular. Evet. Destek verdiler bu sefer. Evet. E, vermeleri de gerekiyordu. Senin yapmanı gerekeni fi sebi ücretsiz, maaşsız, sana hiç zarar vermeden yapıyor bu adam. Ne oldu? Bir iki asır sonra... E, bu, buna cemaat yapılanmalarının ilk... ...nüveleri denebilir Devlete mi? rağmen yapılanmaların ilk örnekleri. Evet. Devlete rağmen yani halife var ortada. Ümmeti temsil eden bir kişi var. E, bunun dışında niye sen... E, ...olgun bir hareket oluşturuyorsun? Bu nedenle çıktı evet. bu hareket. Evet. Bu siyasi kasıtlı hareketleri kastetmiyorum yani mesela bir Bağdat'ta bir operasyon yapmak için 500 kişi birleşiyor. Bunları kastetmiyorum. Temelinde hayır maksadı bulunan, Allah'ın rızası bulunan hareketlerin aslı budur. Evet. Bu arada bazıları işte bunları Hindistan'dan öğrendiler de Yunan mistiğinden öğrendiler. Ya bunlar çok abuk subuk sözler. Yani bu ümmetin kendi içinden çıkmış bir olgunluk hareketidir. İttisafuf'un e, bir boyutunu Zorlama ile sen Hindistan'daki mistizme benzetiyorsan ne edeyim ben yani zorladık e benim gözüm kulağım da Hindulara benziyor zaten. <gülüyor> yani ben şimdi Hindu miyim yani? Yani bu, bu zorlama. Resulullah Efendimizi okuduğunuzda sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu... kopyasını göreydim daha doğrusu görebiliyorsunuz. Evet. Kadir Ceylani'de kopyasını buluyorum Tabii. ben. Ya yani Hint fakirlerine bakmaya hiç Yahu... seviyorum o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kime benzeteceğin karnına taş bağlamış. Evet. Ya öyle insaf burada. Yani bizim gözümüz kulağımız filan yerdeki gangaster'e benziyor diye bize gangster miyiz yani? Evet. Yani belli benzetmeleri zorlayarak bir araya getirmek niyet kastıdır yani. Samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz şimdi söyleyeceğim biraz sonra yön değişiyor olabilir ayrı bir mesele ama bu işin aslı budur. Evet. Bu böyle olunca... İslam Devleti'nin başındaki halifeler bundan memnun oldular. Yeter ki halk eğitilsin. Yani mesela Fatih ve sonraki sultanlar Balkanlara din götüren ahlak götüren Yunus Emre'nin dervişlerinde niye rahatsız olsunlar ki? Mutlu oldular. dualar evet. ettiler onlara. Anadolu'ya gelen Yesevi dervişlerinden. Niye rahatsız olsunlar? Yani evet. <gülüyor> Eksiği tamamladığı için minnet edip elini öptükleri de olmuştur. Nitekim öptüler. Evet. Yani pek çok sultan, e, dervişlerin, halk nezdinde bile itibar olmayan dervişlerin elini öptüler. Evet. Niye? Kıyamet gün onu kurtarmaya vesile olacak işleri yapıyor. Yoksa Allah Teala sen bu insanların savaş yapıp sınırlarını korudun ama şeytana karşı fitnelerini korumadın. Tedbir diye soracak herkese. Evet. Yani Ömer'e sorulacaktı da Sultan Fatih'e sorulmayacak mı? sorulacak. E bu boşluğu bu bu zat dolduruyor. Ha tekke açmış. Ha seyyar mobil bir zikir meclisi kurmuş. Ne yaptıysa yaptı yani. Bunu yapıyor adam. Şimdi devlet destekleyince sorun çıktı ortaya bu sefer. Ne ha, sorun nasıl çıktı? Bir sorun? Şimdi bilhassa Harun Reşid'den itibaren yani evet. Abbas halefesi 200. senelerin adamı. Harun Reşid'den itibaren e, bu zevat, bu büyüklüğü ebulatahiyeler filan işte bunlar e, sal, sultanların halifelerinin yanına girip şefaat edebiliyorlar, görüşme yapabiliyorlar. Yani bir tür devlet nişanı da aldılar. Alanları oldu ya da hepsi için geçerli değilse de. Devlet nezdinde itibarlı ha, bu ilk cemaat adamlar. hareketleri diyelim. Hem din var adamlarda. Peygamber aleyhisselam örneklendirme var. Hem ...yer yer parazit sorunlar olursa da... ...ümmeti Muhammed'in... E, ...yöneticisi durumundakiler... ...bunlara itibar ediyor. Evet. Saygı gösteriyor. Bu ne oldu? Halk nezdindeki bunların... E, ...beğenilirliği yüzdü... ...üç çıkardı bunu. Çünkü devlet her zaman... ...ağırlıktır. Tabii. Yani devletin... ...bir törene bile çağırması... ...bir zatı. Evet. Kaldı ki bunlar... ...statü veriyor devlet. Duyuluyor ki Harun Reşit... İkide bir ziyaretine gidiyor filanca veli dostun. Hmm. E duyuluyor ki Abbasi halifesi Bağdat'tan filan yere yürüyerek filanca zatı ziyarete gitmiş. Evet. E, ona mektup yazmış bana dua et ne olursun. Bunlar belki şişirle şişirle de olsa halk nezdinde. Bu sefer önceki ihtiyaç ve nasıl ortaya çıktığını konuştuk. E, bu ihtiyacı da aşacak kadar belki bir rağbet gördü. Rağbet gördü ...ilgi gördü... ...bir insan 100 kişiyle 200 kişiyle... ...ilgilenebilir bir günde... ...3 bin, 5 bin kişi buldular etrafında bunlar... Evet. ...bu hem... ...hizmet kalitesinde düşüklük getirdi... ...hem de suistimal getirdi beraberinde... ...Abdülkadir Ceylaniler... ...Cüneydi Bağdatlar yani etkilendi. ...Allah için gelenler oldu... ...başka hesaplar başka için... ...başka hesaplar için gelen de oldu... ...bunlar da o kalabalıktan etkilendiler... O ilk büyük kadrolar, Bağdadiler, e, Ceylaniler belki etkilenmediler. Evet. Fudayl bin İyad takmadı bile karşısında kim olduğunu belki ama sonra onların peşinden gelenler diyelim üçüncü nesil mesela. O hareketleri oluşturanların üçüncü nesli kalabalık ölçmeye başladılar bu sefer. Mesela Cüneydi Bağdadi'nin önüne, Abdülkadir Ceylan'ın önüne ha beş kişi gelmiş ha beş bin kişi gelmiş. Rabbimin rızası nerede diyordu o. Evet. Onun aradığı başka bir şey. E kalabalıktan hoşlanan yeni nesiller geldi. Çünkü bir tür gizli bir devletsin sen. Evet. Yani gizli bir güçsün. S senden siyaset çekiniyor. Senin aleyhine davranıyor. E, insanlar hediye getiriyorlar. Ee, baban yaşında insanlar elini öpmeye çalışıyorlar Önünde iki büklüm Her nefisin dayanacağı şey değil evet. Ömer lazım buna dayanmak için evet. Buna Ömer lazım Buna Ali lazım evet. Ne diyor Ali evet. radıyallahu an Ey dünya peşimde dolaşma seni Üç dalakla boşadım diyor evet. Yani dünyaya hitap ediyor Ali değil ki herkes evet. Bu e, ne, ...neticede... ...nefsi kontrol etmek zor... Ya ...şeyh için kim zor, olursanız alim için de zor... ...velisin diye... ...nefsi bitmiş evet. insan değilsin ki... ...bir kişinin nefsinden sorun yok... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masum çünkü... Evet. ...onun dışında kimin nefsi... ...bir garanti altına alınabilir... Mi? ...büyük velizat... ...o daha büyük risk taşıyor... ...çok daha büyük risk taşıyor... ...neden? E, 50 kilometre giden bir aracın... E, ...bir çakıl taşına çarpıp devrilme ihtimali yok... Ama 300 kilometre sürat yapan bir araç küçük bir çakıl taşıyla devrilebilir. Sürat yapıyorsun sen sen çakıl taşı kaldırmıyor senin tekerlerin velizatlar da öyle. Evet. Herkes zannediyor ki ne mutlu adam veli oldu kılmasa da olur herhalde. Ya o namazın daha az aklından zerre bir şey geçse belki namazı olmaz. Evet, yani kim evet. ağa daha zor adamın namazı. Evet. Yani kalite savaşının zirvesinde bu. Evet. O iddiadan sonra senin orucunda gıybet filan olamaz. Ava mümkün de. yani ne her <gülüyor> şey bu, <gülüyor> e, gibi bakıyoruz meseleye ya şimdi bu <gülüyor> ağır kadro bu Allah'ın e, o zaman için kurtarıcı olarak çıkardığı nesil yani devletin doldurmadığı bu boşluğu dolduran o sivil hareket Allah onlardan razı olsun ümmetimiz namına müthiş bir boşluk doldurdular peygamber sevgisini canlı tuttular. Aleyhisselatü Vesselam e Kur'an sevgisini canlı tuttular, zikrullahı canlı tuttular. Bu e, kendi yerine adam bırakarken yani resmi bir törenle bırakmadılar. Niye resmi törenle bırakmadılar? E, devlet değilsin sen. Yani sivil bir hareketsin. Sen sivil geldin zaten. Dolayısıyla senin gibi sivil birisi gelecek. Ama ne yazık ki iki asır, üç asır sonra yani mesela Abbasler'in son dönemine, Selçuklular dönemine gelindiğinde... ...ne yazık ki diyorum... ...onların kalitesi düştü... ...o kalitede insanlar... ...gelemedi... Sultan... Öncü, öncü, insanların. ...öncü insanların... ...tıpkı nasıl Ömer'in yeri doldurulamadı... ...Ali'nin yeri doldurulamadı daha sonra... ...Ömer bin Abdülaziz'in adı kaldı... ...kendi gitti bir daha gelmedi... ...aynı şey... ...bu sivil... ...İslam'ın içindeki sivil... ...sosyal kimliği... ...ruh kimliğini ayakta tutan... ...kadronun da yerine... O çapta insanlar gelmedi. Onlar mesela e, sultanların ayağına gitmiyorlardı. Sultanlar onların ayağına geliyordu. Giderse de emri bir maruf için gidiyordu. Allah'tan kork demeye gidiyordu. Bir de baktık ki saraydan çıkmayan sivil önderler oldu. Şimdi ben burada küçük bir dipnot yapayım. E, bugünkü hayatımızda bile yani dini boyutunu örneklendirmeden söylüyorum. Mesela sivil toplum örgütü bakıyorsun. Hükümetle işbirliği içerisinde güya hükümetin filan politikasına karşı akşam kokteyllerde beraberler. Ya bu, sen hangi sivil toplumdun hükümetten destek alıyorsun. Ne biçim sivil toplumsun. Paralı sivil o zaman gibi oluyor. Bunun bir benzeri bilhassa Selçuklulardan itibaren oturdu. Sultanları... Bir kural değil tabi hocam. Değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> mutlaka... Yani e, ana kaynaktan diyelim ki asr-ı saadetten uzaklaştıkça böyle olacak diye bir kural yok. Yani Fudayl bin İyad'ın e, dan sonra gelenler böyle olacak diye. Bütün, al ha, bütün alanlar Hı. da böyle değil. Üstelik geçmişin tecrübesiyle ha. daha da iyi, olması, daha da lazım da iyi yani. olması lazım. Acılar yaşandı bir sürü. Evet. Mesela siyasi hırs. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin aleyhissalatü vesselam torununun canına mal oldu. Ya. Bundan yüzlerce binlerce ders çıkarılıp siyasete terbiye verme hamleleri yapılması lazımdı. Ya, Tam evet. aksine ne oldu? Uuu bu işler pahalıymış deyip kenara çekilmek e, politikası sürdürüldü. Evet, evet. Bu bu hariç biz uğraşalım bu işle evet. dendi. Ya da o işe bataklık gibi batıldı. Ümmetin o yarası derinleştirildi bu sefer. Her ikisi de yanlış tabii. Yani biz evet kıyamete yaklaştıkça çetin bir dönemde geçiyoruz. Yani hep ...çığ kat kat kocaman oluyor... ...ama el insaf bu kadar da... ...tecrübeden sonra oturup... ...herhalde ne yapılması gerektiğini de... ...anlamamız lazım bizim. Yani Biraz mesela, daha, şimdi mesela... ...bunu konuşmamız bu, bu sebeple... Evet. Değil mi? yani ...bu sebeple kendimize bakıyoruz... ...işte bu tür yapılara bakıyoruz... ...ona bağlanan insanların... ...durumuna bakıyoruz... ...yani bu... Yani ...niyetimiz bu... ...bir şey almayacaksak konuşmanın da... ...şeyi yok zaten... Şimdi, Doğru yani biz Kuru bir tenkit niye yapalım hocam tabii, Yeteri kadar tabii, günahımız var tabii. bir de bu işlerle uğraşacağız Yani <gülüyor> kuru bir tenkit sevdalısı Değiliz elhamdülillah evet. Allah muhafaza buyursun Belki bir ders olur Şimdi bu döneme gelindiğinde Bu sivil toplum din için çalışan sivil toplum biz buna cemaat deniyor da cemaat gelmesini dikkat ederseniz ben bu programlarda özellikle kullanmak istemiyorum çünkü ehli sünnet vel cemaat diye bir kavramımız var bu da İslam demek zaten. Evet. Yani o cemaat dediğin İslam'ın o rengi diye bir şey yok ki İslam İslam'dır. Kimseye inhisar etmiş, özelleşmiş bir İslam olmaz yani. Allah'ın dini özel bir grubun inisiyatifiyle bırakamayız. Dolayısıyla gruplar diyelim, fırkalar diyelim. Sivil din hareketi. bunu hareket biraz açalım hocam. Yani cemaatler dini bağlamaz, bağlayamaz. Ha. Yani bir ehli sünnet vel cemaat dediğimiz demek İslam hadise. İslam demek zaten. Evet, İslam demek. İslam deme. Ama şu cemaatte e, bunun bir parçası olma çabası var. Yani evet. ehli sünnet denen ana kadro, ana, dama, atar ana damar atardamar damar, ana akım evet. Atar atar toplar damarlarımızdır ehli sünnet evet. ve cemaat. Bu damarın kılcalı olmasında hiçbir sakınca yok evet. birisinin. Yani kılcal damar oraya bağlı zaten. Yeter ki oradan kan gelsin. Ama onun paralelinde o atar toplar damarımızın paralelinde yeni bir damar oluşturduğun zaman bu sapıklıktır. Fırkadır bu. İşte Mutezile bir yeni damar oluşturmuştur. Evet. Bizim ana damarımızın, kanımızın, hayatımızın aktığı damarın yanında yeni bir kadrodur. E veya işte filan haricilik yeni bir damardır. Evet. Bunları kabul etmek, İslam'ı parçalanmış haliyle kabul etmek demektir. Bu, bu din, dini adına ölüm bu. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bunu hiç telaffuz edemeyiz yani. Şimdi burada bu e, ...tarih boyunca gelen bu sivil hareket... ...ta Osmanlı'nın... ...son günlerine kadar devam etti... ...Osmanlı'nın son günlerinde... E, ...hilafetimizden... ...olduktan sonra diyelim... E, ...kaldırıldı kelimesini... ...kullanmayacağım inşallah... Hilafetimizin üstüne baskı yapıldı O baskı kalkacak bir gün Hilafet kalkmadı evet. Hilafetin üstündeki baskı kalkacak İnşallah da biz de i̇nşallah. Siz ve ben hocam bu yaşımızda da olsa Göreceğiz inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi e, Bu dönemde Bu hareketlere e, Türkiye topraklarında bir şekil verildi Yani yok böyle bir şey dendi Tarikat yok Medrese yok ...farklı isimlerle... ...yok tevhidi tedrisat dendi... ...kimse kalem tutmayacak devletten başka... ...gibi yani kimse kimseye bir şey öğretemeyecek... ...gibi bir mantık oluşturuldu... ...bir 30-40 sene devam ettirmeye çalıştılar... ...bunu ama... E, ...topraktan bu sene kopardığın... ...ot seneye göre bitiyor yani... ...hayatın gereği bu... Evet. ...kaldı ki yeni kurulan... ...kurulduğu söylenen devlet... E, ...kökten bir de yok... ...yapmak isteyince bunu... ...bu ihtiyaç... O Fudayl bin İyad dönemi yani sivil din hareketi ihtiyacı Fudayl bin İyad'ınkinden kat kat daha fazla ortaya çıktı bu sefer. O sadece tabi sadece çarşılardaki ahlaksızlığa karşı sabah namazlarına camiye gitmemeye karşı bir hareket destek oluşturmuştu. Onu telafi etmek için bu ise din kökten gidiyor. Evet. Dolayısıyla yer altındaki bir hareket de olabilir. Gönüllerde yürütülen bir hareket de olabilir. Dağlara çekilip Ağaçların üstünde ders yapan bir hareket de olabilir Ama her halükarda Bu son 100 senede Çok daha acil bir şekilde Sivil bir din hareketi ihtiyacı ortaya çıktı yani, Türkiye çapında Şöyle bir kaygı var Din elden gidiyor, gidiyor. kaygısı var gidiyor. O kaygının harekete geçirdiği bir evet. e, Gayret Bu Türkiye'de yasaklamalarla oldu e, Mağrip ülkelerinde Cezayir'de, Tunus'ta bir miktar bu yasaklamalarla hakim oldu. Bunun dışında İslam toprağının yüzde kaçı Türkiye son e, Cumhuriyet döneminden sonra diğer yerlerde bu hareketlere bir engel çıkmadı esasen. Mısır'da İhvani Müslümin'e hareket çıktı siyasi boyutu olduğu için. Evet. Onun dışında tarikatlar tarihinin en zevkli günlerini yaşadılar son yüz senede Mısır'da. Evet. Ama... Bu tarikatlar şimdi geleceğim bir nokta. Hindistan'da ki Müslüman ki Hindistan dünyanın en kalabalık İslam nüfusunu temsil ediyor. E Pakistan, Bengal'deşteki kardeşlerimiz Yemen, e, Arap ülkeleri, Afrika'nın içinde bu sivil din takviyesi hareketi diyeceğimiz hareket e, bu asırda matbaadan İletişim imkanlarından Toplanma salonlarından Yapılaşmalardan Pek çok şeyden istifade ederek Tarihindeki en hareketli dönemini yaşadı Dolayısıyla son 100 senedir Fudel bin e, Elleriyle başlayan o Bereketli hareket Bereketsiz de olsa e, Evrenselleşmiş durumdadır şu anda Geldiğimiz nokta budur Ne yazık ki Bütün bu nimetler Beraberinde daha takva olmayı Allah'ın nimetini daha çok takdir etmeyi bize mecbur ettiği halde beraberinde suistimal de getirdi. Suistimal getirdi diyerek her şey suistimal edildi demiyorum. Bu bir ifrat olur bu söz. Suistimal de getirdi. Mesela tasavvuf suistimal edildi. Evet. Ne açıdan suistimal edildi? Yani kişiselleştirildi. Bir kişinin hizmetinde İnhisarında bırakıldı e, İnsanlara züht öğretmeyi Gerektiren Onun için tesis edilmiş bir hareketken En lüks yatırımın yapıldığı Kurumlara dönüşebildi Netice olarak bugün e, Bulunduğumuz bu cemaat ihtiyacının Tarihi serüveni budur Bugünkü yorumda budur Bilhassa son 30 senede de Türkiye'de ...artık devlet baskısıyla... ...belki 80 Eylül'den itibaren... ...diyeceğim, 80 Eylül ihtilalinden itibaren... ...devletin baskı yaparak... ...artık bu sivil... ...din desteği oluşumlarını... ...önleyemeyeceğini TC'de anlayınca... ...ortaya şu çıktı. ...bari beraber olalım bunlarla... ...himayemizde olsun... ...nasıl parti kurduruyoruz... ...türkiye, Komünist Partisi kurmasına izin veriyor... Abi komünizme karşı bir... E, ...anlayış var devlet evet, yapısında... Evet. ...karti kur kontrol edeyim seni diyor. Dine de böyle yapan bir anlayış koy, getirdiler ortaya. Bir grup mümin Allah'tan hayal edip korktu bu ilişki içerisinden. Ee, başka bir grup mümin de bu adamlarla çalışalım daha rahat medrese açarız... ...daha rahat yurt açarız gibi mantığa girdiler ama... ...kolunu verip bütün bedenini kaptıracağını anlayamadılar bu arada... Nasıl bir riski var o işi, ilişkinin hocam? E şimdi TC'nin... Yani mesela devlet, layık devletle kurulan bir ilişki. 80'den, sonraki, 80'den dönemde, sonraki dönemde, büyük cemaatlerle. Ya da daha yani sistem bütünüyle değişmese bile fiili manada... Devleti daha dindar bir kadronun yönettiği dönemde ilişkiden. Belki Bunun daha ikisi... önceden başlayalım ama bu, bu, bu dönemde o ilişkiler artmadı bence artmadı. Evet. Yani mesela istihbarat düzeyindeki ilişkileri özellikle kastediyorum. İstihbarat düzeyindeki ilişkiler 80'den itibaren kurulduğunu hatıratlarda görüyoruz. Evet. Resmen teklif götürülmüş. Evet. Sen çıkmak istiyorsun mu hapishaneden Yoksa burada mı kalmak istiyorsun Çıkarın beni rahat çalışayım Razı olmuş evet. Burada asla vakat a niyetleri yorumlamıyoruz ama evet. Vay sattı dava edemiyoruz İçtihad etti adında yanıldı diyelim evet. Çünkü kalbini allah Teala biliyor Niye yaptın ama Bu bir bedel ödemeydi Müslümanlara Benim şahsi kanaatim Türkiye Cumhuriyeti 80 milyonluk bir devlet Bu devletin o zamanlar 60 milyondu. Bu devletin e, istihbaratıyla, derin güçleriyle ilişki içinde olmakta sakınca var mı? Ya Erkeç herkes ilişkili içerisinde ama oturup kontrat imzalamakta bir yani risk var. Zaten şöyle bir şey. Siz ilişki kurmasanız bile o sizinle ilişki kuruyor. Yani devlet olduğunda e, ülkesinde ne olup bitiyor e, bunu takip etmek üstlade, durumunda... Devlet açısından konuşmuyoruz. Yani, diyelim ki devletin istihbarat kurumu yani şu, diyelim komünist e, ideolojiye bağlı örgütlenmelerle ilgilendiği gibi dindar örgütlerle ilgili de dosya evet. tutuyor. Tutmak zorunda. Tutuyor. Hazreti Ömer de olsa Hı. tutacak. Evet, yani, Hazreti Ömer de evet, olsa. Yani, evet. Ama burada üstadım karşımızda mesela TC diye bir devlet var. Evet. TC'nin derin kararlarını veren Devlet politikalarını belirleyen rahat bir bin kişi vardır değil mi hocam? Yani bir basit cumhurbaşkanı ile olup bitmiyordur her şey. Onun danışman kadrosu vesairefi Yani diyelim oluyor. bin kişi ya da daha az neyse. Ama bunları profesyonel bir şekilde sadece devlet yönetmekle uğraşıyorlar değil mi? Evet. Bu bir kadro dolayısıyla. Evet. Bana bir diyelim bana geliyor temsilci gönderiyor beraber çalışalım diyor. Evet. ...akşam rüyasında görüp mü bana geliyor... ...yoksa derin bir kararlar, istişareler sonunda mı... ...tiktaplar... ...bir takım yerlerde görüşülüyor bunlar... ...görüşülüyor... Evet. ...ve onlar üç tane sınır çiziyorlar... ...bu sınırlar içinde anlaş bu adamla diyorlar... Evet. ...ama ben hocam... ...hem medresem var, hem zikir halkalarım var... ...hem şuyum var... ...ben de hiç yeri bile olmayan bir istihbarat çalışmasına... ...tek başıma giriyorum... Evet. ...tek başıma giriyorum... ...buna güç dengesindeki aşırı fark mı diyeceğiz... ...yani... Uçurum mu diyeceğiz? Yani şöyle anlıyorum. Yani diyelim ki bir tarikat ya da bir cemaat e, dini alanda, sivil dini, alan. dini alanda oluşmuş bir yapı. Uzmanlık alanı devlet yapısı değil. Devlet yapısı değil ama devletle münasebeti var. Münasebete De, girmeye cüret ediyor. Ediyor yani ve bu kararları yani büyük karar organizasyonlarıyla vermiyor. Yok, Yok çünkü kim değil. var? Bir hoca efendi hazretleri var kendisi evet. veya Şeyh efendi hazretleri ya da abi hazretleri yani bir, Neyse adı? Ha, bir, bir isme işaret etmiyor. Soyut ha, yani mücavdet, abi, ha. Kimse? Bir kişi evet, sen evet. Bir, bir hazretsin. Neyzadık. Hazretin altı dolabilir. Bir hazretsin sen. Ve bir hazretsin sen siyasette yetişmiş değilsin. Daha önce tecrübe te, parti grup devlet tecrüben yok. Devlet nasıl işler bilmiyorsun. Karşındaki adamın rol taktiklerini bilmiyorsun. O ise yıllardır bunun uzmanlığını almış. Şef olduktan sonra kim bilir sana 10 sene üzerine gelmiş birisi. Ve oturuyorsun pazarlık yapıyorsun filan yerdeki yurdumuzu açacaksın diyorsun. ...o da ağabey etme falan çok pahalı bu... ...hayır yurdu açmazsanız... ...sen zannediyorsun 60 kişilik bir yurdu açılınca fethettim her şeyi... Evet. ...halbuki ona tembih etmişlerdir... ...200 yurt açsa da zararı yok... ...yurt açtır ona bol bol... ...demişlerdir... Evet. ...onlar çünkü derin bakıyor bu işe... ...sen basit bir binayı kurtarmaya çalışıyorsun... ...o senin etrafındaki 500 bin kişiyi kapmaya çalışıyor... ...buradaki hani ilkesel yanlışlık... Bir numaralı yanlışlık Nedir, Devletin yani? karşısına bir kişi çıkıyor Palleçoluk bu Evet. Palleçoluk bir kişi çıkıyorsun sen Bir defa istişare heyetin yok Varsa da tabi efendim Diyenlerden oluşuyor Peki doğrusu ne hocam Doğrusu Bunun. ömerliktir hocam ne Nedir ömerlik, ömerlik? <gülüyor> Ümmeti Muhammed bana emanet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedire katılanlardan Memnundu Bedire katılan hiç kimse Medine'nin dışına çıkamaz ben tek idare edemem Bu işi demişti ama o devletti. Şimdi biz burada sivil bir yapıyı... Sivil yapı olarak da sen... ...ümmetin devlet boşluğunu doldurma iddiasındasın. Eğitimi doldurmak istiyorsun. Ruh dünyasını doldurmak istiyorsun. Aileye şekil vermek istiyorsun. Ümmeti Muhammed'in Medine'sini taklit etmek istiyorsun. Yani sen Ömer'i taklit etmek istiyorsun. Bir konuda hariç, istişare de hariç... ...her şeyde Ömer'im diyor. O zaman diyorsun. şöyle bir şey mi olması lazım hocam? Yani o... ...bu yapılar tek kişilik yapılar değil... Yani böyle karar müesseseleri olan, merkezi karar müesseseleri olan. Öyle demeyelim olan. suç olmasın. Çünkü devlet onu istişare heyetleri olan diyelim. Ya da istişare Mühessiz. heyet. Çünkü öbüründe siyasi bir yapı, dernek yapısı girecek devreye karar ee, değil. Hayır Öğren yani o, o manada demedim. Daha sivil yapı, sivil evet. dünyede Yani istişare de bir karara yöneliktir zaten. Şüphesiz. Evet. Dolayısıyla bir Müslüman olarak e, ben istişareyle her konuda hareket etmek zorundayım. Kur'an'ım öyle emrediyor. İşleri istişare iledir onların buyuruyor allah Teala. E kaldı ki binlerce belki yüz binlerce insanın ümmeti Muhammed'den insanın üzerinde. Ve daha sonra da bunun insanlığa mal olduğundaki faturaları üzerinde etki edecek bir işte münferit karar veriyorum. Yıllarca ben istihbaratla oturup görüşüyorum kimsenin haberi olmuyor. Hı hı sadece efendim çok immet ettik büyüklerimiz immet etti bu operasyonu ucuz atlattık diyor. Halbuki ben telefon etmişim o bizdendir diye. Evet. Gibi. Burada ben buna da takılmıyorum. Bunu yayarsa öbür taraf razı olmazdı filan diyelim. Burada stop edelim. Benim korktuğum bu şahsi kanaatim, bu yani bir sosyal e, kimliği bilgisi olan birisi değilim ben ama şunu zannediyorum... Bugün ya da 1985'te 83'te Türkiye Cumhuriyeti İstihbaratıyla Masara'ya oturma Cüretini kendisinde görenler Daha sonra derin güçlerle Amerikan güçleriyle İngiliz güçleriyle Oturmakta da sakınca görmediler Evet Bu bir atılımdı Onu, O ilk, ilk hamleleri Ya da 1968'de ne zamansa 1955'te Şöyle bir şey e, sorulur hocam Yani mesela Diyelim Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle e, Görüşmemek e, Mümkün mü? Ya da e, e, Yani hangi boyuta gelirseniz Görüşmek zorunda kalırsınız e, Ya da uluslararası Diyelim ki CIA ile ya da KGB ile Ya da bilmem falanca MI6 ile görüşmek ...görüşmemek, uluslararası çapta çalıştığınızda mümkün mü? Nasıl bir şey, yani daha sağlıklı olan nedir orada yani? E şimdi Üçadım, e bir şahsı şeyhtir, abidir, devlettir, efendidir, hoca efendidir, neyse adı yani. Kim arkasında belli mümin kitleleri temsil ediyorsa, o mümin kitleler adına... Siyasi bir kadro ile yüzleşme yetkisini kimden almış oluyor? Seni insanlar e, çok iyi hadis öğretir biliyorlar. İlmual öğretir biliyorlar. tasavvuf terbiyesi verir biliyorlar. Sen siyaset yapıyorsun. Hem de en güçlü siyaset odaklarıyla pazarlık yapıyorsun. Bu pazarlığın faturasını da sen ödemiyorsun. soru, senin arkandaki kitleler ödüyor. Ümmeti Muhammed ödüyor. Bunu kabul edemeyiz hocam. Yoksa üç kişilik bir istişare eğitim olur. O istişare eğitimle yani sen bu topraklarda hele bundan önceki iktidarlar dönemi için sen nasıl yurtlar açıyorsun, Kur'an kursu açıyorsun, sen ikinci diyan etmesin der elbette. Tamam bir sakıncası yok. Bir noktadan sonra tavizler dinimize zarar vermeye başladı bu noktadan çekilelim demeye ve bunun karşılığında da ben seni imha ederim diyecek istihbaratın tehdidine de hazır olmak lazım. Buradaki sıkıntımız iki noktada diyecektim. Birincisi e, Türkiye'nin istihbaratında oturup pazarlık yapmakta sakınca görmeyenler daha sonra işte filan ülkelerin istihbaratı ile de oturdular çünkü alıştılar bir kere. İki, canlarıyla bedel ödemeye hiç razı olmadılar. Evet. Bu... Belki bu hocam. Yani şimdi yani bir yerde mesela öyle dönemleri oldu ki Türkiye'deki istihbarat yapılarının yani İslam'a CIA kadar karşı oldular. Yani, Belki daha, yani daha fazla karşı Aynen. oldular. Yani onlarla oturup konuşmakla CIA ile oturup konuşmak arasında fark yoktu ama şöyle de bir şey diyelim ki Bazen tek kişisiniz, etrafınıza on kişi toplandığında sırf zikir halkası oluşturmak üzere gene gelip şey yapabilirler. Yani okulunuz yok, yurdunuz yok, bilmem üniversiteniz yok falan filan. Ulufe ile gelir. Yani gene gelip bir istihbarat arkadaş sen ne yapıyorsun burada diyebilir. Orada yani bu ister istemez toslaşırsınız gibi geliyor bana. Bu tür yapılarla ister istemez toslaşırsınız. Yani dünya çapında çalışırsanız gene toslaşırsınız. Orada siz dediniz ki can bedeli ödemeyi göze almıyor. Şimdi hakikaten onun kademelerini biz hangi safhada kimlerle karşı karşıya geliriz. Kimlerle münasebetimiz olur, kimler mesela ulufe getirir, kimler ödüne zorlar, tavize zorlar, kimler tehdit eder ve biz bunlara karşı ne tür tedbirler alırız. Çünkü baktığımızda birçok yapı böyle operasyonlarla mesela başkalaşıyor. Diyorsunuz ya arkanızdaki kitleler ödüyor şeyi. Ya yani benim bildiğim birçok yapı mesela İnsanların böyle canı pahasına fedakarlık yaptıkları bir zeminde büyümüş gelişmiş bir gün işte öndeki bir adama o tek adam oluyor. Öndeki adama diyorlar ki elimizde dosyan var senin mesela yani bak bunları şey yaparız <gülüyor> ona göre bundan sonra bizim rolümüzü oynayacaksın. Onun rolünü oynamaya başlıyor ve arkadaki kitleler bilmiyor. Yani sadakatle bağlanmış. Viraj oldu virajdan tarafa dönüyorlar Dönüyorlar farkında olmadan dönüyorlar Yani orada bir problem var Problem nasıl var o, hocam nasıl Şimdi bizim tarihimizdeki var. büyüklerimize evet. bakıyoruz Evet Bu hizmetler bir fedakarlık istediği zaman Açıyor göğsünü evet. Buyurun evet. diyor e, İskiripli atıf nedir hocam evet. Satabilirdi davasını değil? ben onu o niyetle yazmadım evet. Diyebilirdi Evet. Mesela bütün farklı düşüncelerde Olmasına rağmen Seyit Kutup ...kendini verdi... ...ama daha önce yürüdüğü yolun... ...adamlarını vermedi değil mi hocam... ...bu evet, bir fedakarlıkçı... Evet, evet. ...hastanada benna kendini verdi... ...fiyat istendiğinde... ...bedel önüne konduğunda buyurun dedi... ...kendini evet. attı... ...e şimdi bakıyoruz... ...yüz binler ölümle burun buruna geliyor... ...ve bizim beyefendileri ...kendilerinden daviz vermiyorlar... Evet, evet. ...keyiflerinden daviz vermiyorlar... ...oturdukları daireyi de değiştirmiyorlar... ...o zaman... ...siz... Doğru bir mantığı yanlış kullanıyorsunuz. Yani Fudail Bin Nihatların, Abdülkadir Ceylanilerin başlattığı bu sivil dini ayakta yaşatma hareketini siz keyfiniz için kullanıyorsunuz o zaman. Ya da sonra bu noktaya geldiniz. Evet. Burada üstad sihirli formül istişaredir. Ümmetin kararlarıyla yani müminlerin önderlerinin kararlarıyla değil bir kişinin... Dayatması ile oluşturulmuş hareketler Bunları hep evet. bir kişi dayatıyor Ve bu dayatılırken Allah'a Ve peygambere ait hakları Kullanıyorlar evet. Bana isyan haşa Diyorlar bunu alenen de Söylüyor yani evet. Bana isyan ederseniz Davamı satmış olursunuz diyor Temel mantık belki bunu Bir başka programda konuşacağız evet, Ben süremiz, o noktaya getirecektim süremiz, bu tavizin Tavizin temelini nedir süremiz, evet. Bir Kur'an-ı Azimuşşan'ın ağırlığının yerine bu önderlerin sözleri ve kitapları kondu. Evet. Çaktırılmadan ayet ayet numara numara. Yusuf Aleyhisselam suresine hiç dokunan olmadı. Evet. Bakara suresinden her ayete dokunan olmadı. Ama onunla ilgili ayetlerin yerine zaten erlerinin sözleri getirildi hep. Kur'an'ımızın hafiflediği yerlerde başka şeyler büyüdü hep. Evet. Önünde Kur'an'dan başka büyük bulunma Ya da Kur'an'ın adını kullanıp Kendi bildiğini yapıyor o Hepten daha bir çirkeflik zaten İki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Rol paylaşan büyükleri oldu Müslümanların evet. Bu kıyameti gerektirecek bir suçtur aslında Bu nasıl oluştu Bunun için ayrı bir evet, dosya açık Burada duralım, hocam. duralım hocam. <gülüyor> Kıyameti gerektirecek bir suç dediniz O yani bir Evet o çapta yani çok tabi konuşacağımız şey var. Bu konuyu inşallah konuşacağız. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Ee, ama bu derin muhasebe lazım hocam. Yani e, sorularımız, cevaplarımız, yani böyle bir muhasebenin ne kadar hayati olduğunu e, ortaya koyuyor. İnşallah. Yoksa bu sorunlar bitmeyecek. Evet. Konuşmamız, kendimize bakmamız lazım. Değerli dinleyiciler, Ahmet Taş getiren bendeniz, Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. İşte cemaat yapıları, sivil dini yapıları muhasebesini yapmaya çalışıyoruz. Sonuna geldik süremizin. Haftaya inşallah yeniden